Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain evet, Siyer dersimizde bugün de kaldığımız yerden devam edeceğiz Öncelikle Mekke bölgesindeki siyasi durumla ilgili bir konumuz var onu aktaralım. Ardından da iktisadi durum ve diğer durumlara bakacağız. Siyasi durum Mekke'de şöyle özetleyebiliriz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin atası İbrahim'in oğlu İsmail ile birlikte Kabe'yi inşa etmesinden sonra İsmail aleyhisselam o bölgede yönetici oldu. Oğullarıyla birlikte 12 tane oğlu olmuştu. Orada yönetici oldu. Ancak Hacer annemizin izin vermiş olduğu Cürhüm kabilesi bu Yemen'den gelen Cürhüm kabilesi Zamanla daha da güçlenerek yetkileri, idareyi, iktidarı İsmail Aleyhisselam'ın elinden aldılar. Onun zürriyetinin elinden aldılar ve bir cehalet, bir zulüm, bir şirki inanç aldı başını gitti bu bölgede. Tabii ki bu bölgede yaşanan bu şirki durumlar, isyankarlıklar, günahlar yüzünden Allah o bölgeye de bir sel gönderdi. Ve o bölgede yaşayan o cürhümürler tekrar Yemen'e döndüler. Yemen'de ne vardı? Yemen'de Eskiden medeniyetin eşiğiydi Yemen. Bahçeleriyle, bağ bahçeleriyle, zenginlikleriyle, üzüm bağlarıyla efendim, yeşillikleriyle dünyanın en önde gelen güzel yerlerindendi. Bereketli toprakları, iktisadi yükseklik, refahiyet son derece yüksekti. Ancak Orada yaşayan insanlar da bu nimetleri kötüye kullandılar. İsyankarlığa düştüler. Şirke düştüler. Tabii ki her nimetin eğer kadri bilinmezse bir cezası oluyor. Ki Yemen'de de bu oldu. Kur'an-ı Kerim'de de. Yemen'de e, söz konusu olan bazı helakların, azapların e, hikayesi yer almaktadır. Lakad kana li sebe. diye başlayan ayet-i kerimede fi meskenihim ayetun jannatan al yeminin ve şimalin Allah Teala bu ayet-i kerimede diyor ki Sebe'nin şehrinde Sizler için çok ibretler vardır. Öyle bir şehir medeniyet kurdular ki, iki tarafta bir vadi düşünün, içinden nehir akan, iki tarafında da yani sağından solundan gitmek üzere çok güzel bahçeler vardı. Çok güzel bahçeleri olan bir mekandı ancak onlar ne yaptılarsa aaradu Allah'ın ayetlerinden yüz çevirdiler. İsyankarlığa düştüler. Fe ersalna aleyhim seylal Bu saat mareb diye bir şey vardır. Set. Bu set bugünün kullanımında bir baraj gibi düşünelim. Sulama barajı. Veya sellere karşı önleyici bir set. Bu set, Me'rib denen set, tarihe de mal olmuş çok önemli bir settir. Yemen'in bütün zenginlik kaynağı bu setle bağlıydı. Çünkü e, yağan yağmurlar, yağmur suları bir baraj gibi bu sette birikir. Onlar da sulama kastıyla bu setin, bu barajın sularından istifade ediyorlardı ve bu şekilde bahçelerini suluyorlardı. Ve zenginlikleri bu setle bağlıydı. Ama Allah onlara öyle bir yağmur verdi ki o set yıkıldı. O set yıkılınca onların bütün bahçeleri telef oldu. Bütün bahçeleri telef oldu. Ondan sonra Allahu Teala o bölgeye yağmur da vermeyince o bölgenin insanları açlığa, susuzluğa mahkum oldular ve artık sağa sola göç etmeye başladılar. Bir kısmı Anadolu'ya, bir kısmı Şam bölgesine, bir kısmı Irak bölgesine, bir kısmı Afrika bölgesine vesaire ee, hicret ettiler. Çünkü kuraklık var, nimet yok, yeşillik yok, yiyecek yok. O yani Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de övdüğü ve insanların bakmaya kıyamadığı o cennet bahçeleri birden çöl toprağına dönüverdi ve onlar da o bölgeyi terk etmek zorunda kaldılar. Ve bunlardan bir kısmı yine yeniden Mekke'ye geldiler. Bir kısmı Medine'ye geldiler. İşte Huza'a oğulları Evs, Hazreç e, ve buna benzer kabileler Yemen'den Mekke bölgesine ve Medine bölgesine Hicaz bölgesine yerleşen kabilelerden bunlar. Bunlar arasında da bu kabileler arasında da bir takım savaşlar oldu, sıkıntılar oldu. Uzun süren savaşlar, uzun süren bir takım problemler yaşadılar bunlar. Aralarında iktidar kavgası yaptılar. Bu kavgaların çoğu tabii ki iktidar kavgasıydı. Yöneticiler kim olacak? Hangi kabileden olacak? Hangi kabile Mekke'yi yönetecek? Dolayısıyla Peygamberimizin de soyunun dayalı olduğu Kureyş kabilesi esasen Yemen bölgesinden gelme bir kabile Huza'a oğullarından, Yemen bölgesinden gelme bir kabileye bağlıdır. Müellifimiz işte burada Kusay bin Kilab diye bir validen bahseder Mekke'de. Kusay o da Mekke'den gelen kabilenin oğullarından yapılan savaşta kendisi iktidara ele geçirilmişti ve onun oğulları işte peygamberimizin atalarıdır. Yani Kusay'ın oğulları. Eee Beni Abdü'lmenaf, Abdullah, Abdulüzzâd, Abd gibi bir takım ataları var. peygamberimizin yani Kureyş'in ataları. Bunlar da Kusay'a dayanıyor. Kusay ibn Kilab bu şahs Mekke'nin valisi emiri yöneticisi. Yani bu ne oluyor? Peygamberimiz geldiği zaman da yine Mekke'nin yöneticisi kimdi? Amcası Abdulmuttalib. Yani o iktidar o günden bugüne devam etmiş. E şimdi Kureş kabilesinde midir iktidar? Değil. Ancak Kureş kabilesi ni hala yeme şeyde, Ürdün'de iktidardır. Ürdün'de. Ürdünün kralı Abdullah Kureşidir kendisi, Haşim oğullarındandır, Peygamberimizin e, atalarından gelen bir şey. Abdullah'ın e, dedesi Şerif Hüseyin de Osmanlı devletinde Arap ordularını komuta eden bir general. Şerif denmesinin sebebi de şerefli bir nesebe sahip olduğundandır. Kureyşi olduğundandır. Tabii ki İngilizler onu kandırdı. Osmanlılar da dağılma sürecine girince Şerif Hüseyin de toparladığı bir takım militanlarla orada bir devlet kurma durumuna gitti. İngilizlerle beraber olarak e, Osmanlı'nın Mekke'yi, Medine'yi beklemek üzere görülendirmiş olduğu Hicaz askeri kuvvetlerine karşı savaştı bu Şerif Seyyim. Hatta demir yollarının tahribatı bunlar eliyle oldu. O haca giden da 1915'lerde açılan, daha erken hizmete giren Hicaz Demiryolu Şerif Hüseyin'in militanları tarafından ve İngilizlerin kışkıtmasıyla tahribat gördü. İstasyonları tahrip ettiler. Çünkü oradan yardım geliyordu İstanbul'dan Hicaz Kuvvetleri'ne. Bunu engellemek adına rayları söktüler. Bombalama girişim e, girişimleri oldu ve Hicaz Demiryolu tahrip edildi. Yani keşke dursaydı. Şu anda yeniden Hicaz Demiryolu'nun yeniden yapılma düşünceleri efelden beri var ama e, ne zaman gerçekleşir Allah alem. Belki ileride yani hızlı bitiren yapılabilir. E, hızlı bir insanlar o treni kullanarak Hacca Umre'ye gidebilirler. Bu da siyasilerin bileceği iş. Ee, bu anlattığımız yerde bir takım ibretler var. Onlardan şu özetle şu şekilde aktaralım. İnne el Yemeniye i'tewaratha hukumat muta'addide a'zamuha hukumat at-tababi'a min qabilati diyor ki yazarımız eee Yemen bölgesinde birçok iktidarla hükümetler olmuştur bunların en meşhurları tababi'a e, hükümetidir onlar kurmuş olduğu devlettir bunlar da Humayr kabilesindendir inne Es, e, Bu Habeşliler ve İranlılar, Farisiler Yemen'e kadar gidip Yemen'i de sömürmüşler tarihte. Ee, kimleri kullanmışlar? Yemenlileri kullanmışlar. Yemenlileri paralı asker yapmışlar kendilerine. Onlar vasıtasıyla orada, e, oradaki yerel yönetimleri silah kuvvetiyle aşağı indirerek o bölgeyi sömürmüşler. Evet. Yine buradaki zulümlerden bahsediyor yazarımız. Zulümlerin belli dönem devam ettiğini ve daim olmadığını, her zulmün belli bir zaman sonra ortadan kalktığını, zulümlerin ortadan kalkmaya mahkum olduğunu e, dile getiriyor yazarımız. Ve yine... Bütün bu saldırılardan, yağmalamalardan Allah'ın, yani İslam'dan önce bile Mekke'yi, Medine'yi koruduğunu e, söylüyor. Mekke'de, Medine'de hani öyle halkını yağmalayacak, evlerini yıkacak, e, yakacak bir şekilde yağmalanma olmamıştır. Allah korumuştur diyor. <gülüyor> Özellikle Mekke'yi. Yine e, Kureyş Kabilesi, bu aslı Yemen'e Yemen dayanan Kureyş Kabilesi'nin en önemli özelliklerinden biri hacca gelen, tabi İslam'dan önce de hac vardı. Hacca gelen insanları yediriyorlar, içiriyorlar. Aralarında yıl boyu bir yardımlaşma sandığı oluşturuyorlar ve o sanda herkes yardım ediyor. Hacca insanlar geldiği zaman da onların yemesini, içmesini bunlar ücretsiz olarak sağlıyorlardı. Böyle bir şerefe nail olmuşlardı. Evet. İktisadi durum neydi? Onu da söyleyelim. İktisadi durumla ilgili şu ayeti aktaralım. لَقَتْ كَانَ لِسَبَئٍ ف۪ي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ Cennetâne an yemînin ve şimal. Kulû min rızkî min rızkî rabbikum ve şkûrû lehû beldetun dayyibetun ve Rabbun gafûr ee, Bu sebe elbette önceleri Müslüman bir e, kabileydi ve Allah onlara nimetlerini bol bol vermişti. Huzur, emniyet, güven, refahiyet, zenginlik içerisinde yaşıyorlardı. Bağları, bahçeleri vardı. Allah onlara diyordu ki Rabbinizin size vermiş olduğu rızıklardan yiyin, için ve ona şükredin. Bu ne güzel bir beldedir ve sizin Rabbiniz bağışlamayı da çok sever. Yani bağışlayıcı bir Rabbiniz var. Yaşamış olduğunuz belde çok güzel. Allah'ın rızıkları bol. Öyleyse Allah'a şükredin. Bu ayet-i kerime göze çarpıyor. Yemen halkı sebep ki Yemen'de yaşamış bu kabile, onunla ilgili bir ayeti kerime. Demek ki bu e, me'rib seddinin yıkılma, yıkılmasından önce e, bir de e, seyr-i iran var. Arim, arim seyr-i, seyri arim, yani arim adında büyük bir sel var. Bu felaketler o halkın, yani şükretmeyen o halkın, isyana giren o halkın e, helakini sağlayan şeyler olmuştur. Set yıkıldı ve Allahü Teala büyük bir arim adı verilen bir selle o bölgeyi komple helak etti. Ve insanlar o bölgeden artık göç etmek zorunda kaldılar. Bunlar Yemen'de. Peki Mekke'de ne oldu? Mekke'de Mekke'nin insanları e, ticaret yapıyorlar. Kur'an-ı Kerim'de Kureyş Suresi'nde Liilafi Kureyşin. İlafim rahle-tü'ş-şitâi ve's-sayf. Allah Teala diyor ki Kureyş'in rızıklanması, nimeti, yemesi, içmesi onların yaz ve kış düzenlemiş oldukları ticaret seferlerine bağlıdır diyor. Allah Teala onlara böyle bir nimet verdi yazın Şam'a kışın Yemen tarafına ticarete gidiyorlardı. İkişer defa falan. Bu ticaretle Mekke halkı zengin bir hale geliyordu. Ticaretle beraber. Yalnız onlar fazla ziraatla falan fazla uğraşmamışlar. Daha çok ticaretle öne çıkmışlardı. Eee Müellifimiz bu bölümden de alacak olduğumuz bir takım ibretler olduğunu söylüyor. Bunlar da şöyle sıralamış: "Beyan, anna lıktısada fi bilad al Arab bi cıra ten la yuğtber şeyen bilikrin ila cıanip gayrihi fi bilad al okra. Arap yarımadasında iktisadi durum e, diğer bölgelere göre." Öyle önemlenecek bir seviye asla çıkmamıştır diyor. Beyan enne şimal bilad Yemen, kanafi iktisadîin la belsebi. Yemen'in kuzeyi iktisadi olarak normal sayılacak bir haldeydi diyor. Ve burada bir takım meslekler ve sanayi bir takım sanayi ürünler üretebilmişlerdir. Kırab Sed-i ve hicret ve hicreti ehlihi min biladihim kana naqmah ilayhi fa ilahiyatan sebabuha el-küfru ve'l-i'radu an ta'ati'llahi ve rasulihi Bu Ma'rib seddinin yıkılması Allah'ın izniyle ve bu bölgede yaşayan ve bu setten bu barajın sularından istifade eden insanların helaki Allah'ın onlara vermiş olduğu, göndermiş olduğu bir helaktır. Bunun sebebi nedir? Küfürdür. Yani Allah'ın nimetlerini inkar etmeleri, nimete şükretmemeleri, Allah'ın ayetlerinden, emirlerinden yüz çevirmeleri ve Allah'ın göndermiş olduğu Resullerin uyarılarına karşı duyarsız kalmaları ve o Resulleri yanlamaları dolayısıyla yıllardan beri istifade etmiş oldukları o me'rib seddi yıkılmış ve arim denen o sel felaketiyle karşı karşıya kalmışlardır. Ya bugün de yaşamış olduğumuz yani seller, depremler, bunlar bu olayların dışında düşünülemez. Yani bir yerde bir felaket olduğu zaman orada biz düşünmemiz lazım. Nerede bir hata ettik diye. Nerede bir isyankarlık yaptık? Nerede bir günah yaptık? Nerede bir hatamız oldu da bu iş başımıza geldi diye düşünmemiz lazım. Yani. Evvelden salih insanlar e eşeğine affedersiniz bindiği zaman eşeği onu eğer böyle dikene falan sokarsa huysuzlaşırsa eşek evet. affedersiniz Demiş ki Allah'ım ben nerede günah yaptım da bu merkebin Huyu değişti. Nerede bir günah yaptım acaba? Mesela bu insanın hanımının huyu değişti. İnsan düşünecek, acaba nerede bir günah yaptım da bu hanımın huyu değişti? İnsanın iktisadi hayatı kötüye doğru gidiyor. İnsan düşünecek, nerede bir hata yaptım da bu iktisadi hayat benim ekonomik durumum kötüye gidiyor? İnsandaki var olan nimetler, sağlık nimeti, rızık nimeti, afiyet nimeti, emniyet, huzur, güven nimetleri. Azalmaya doğru gidiyor? Terör mü başladı? İnsanlar birbirine giriyorlar mı? Birbirini vuruyorlar mı? Kardeş kardeşi öldürüyor mu? İç kargaşa. Efendim. Ee, asayiş bozukluğu. Vesaire, bütün bu şeyler mi ortaya çıktı? İnsan düşünecek acaba nerede? Hata yaptık ki bu nimetler elimizden alındı ve bu hale düştü. Elimize batan bir diken dahi bizi düşündürmesi lazım. Bu diken elime battı ama acaba bir yerde bir hata yaptın mı? Ayağına bir taş takıldı düşecektin az kalsın. Bu taş ayağına takıldı acaba bir yerde bir hata yaptın mı? Bunlar hepsi bir uyarı olacak. Hastalandın. Acaba bir yerde bir hata mı yaptın? Ne bileyim bir felakete uğradın. Bir, bir sıkıntıyla karşı karşıya geldin. Diyeceksin acaba nerede hata yaptım? Acaba ben nerede hata yaptım da Allah daha dün bir saat önce bir dakika önce var olan nimetini benden aldı? Bunu düşünmemiz lazım. Nerede hata ettik? Acaba şükürsüzlüğümüz mü var? Acaba isyankarlığımız mı var? Acaba yanlış bir yola mı saptık? Acaba bir yanlış e, bir yöntemde miyiz? Yanlış bir durum mu var diye insan düşünmesi lazım. Çünkü inna allaha la yugayru ma bi kavmin hatta yugayru enfüse Allah Allah bir kavme bağışlamış olduğu nimeti onlar kendilerini değiştirmedikçe değiştirmez. Allah bir kavme ikram etmiş olduğu nimeti o kavim azmadıkça geri almaz. Bin yıldıktan beri kardeş olarak yaşayan halklar birbirlerine silah çeker hale geldiyse komşu komşuya düşman hale geldiyse Burada insanlar düşünecek. Acaba biz nerede hata ettik? Nerede? Dinimizden mi döndük? Allah'ı bıraktık mı? Allah'ın emirlerinden yüz, yüz çevirdik? İslam kardeşliğini unuttuk mu? Biz ne adına kavga ediyoruz? Kavga sadece İslam adına edilir. Din adına edilir. Irz, ma, can, namus adına kavga yapılır. Kavga ırkçılık adına yapılmaz. Sen üstünsün, ben üstünüm. Sen üstün ırksın, ben sen ben üstün ırkım, sen alçak ırksın gibi cahiliye devrinden kalma, şeytani bir takım düşüncelerle insan kavga edemez. Ederse bu. Yani, ölen de helak olur, öldüren de helak olur. Manasız bir kıtal, manasız bir savaş Anlamsız, içi boş yani İnsan öldürmek Şimdi çok basit hale geldi Yolda araba Solluyorsunuz Adam kızıyor niye sordun diyor Dur diyor önüne geçiyor dur diyor Ne yaptın diyor ne yapamaz edemezsin çekiyor, Vuruyor ne oldu ya sen oldu, tanımıyorsun Etmiyorsun niye vurdun bana Ya bir ufak tartışma Beni Hatalı sorladı bende işte veya Hoşuma gitmedi gazı bastı gitti Hoşuma gitmedi böyle yapması bana ben de çektim vurdum. Yani şimdi bu kadar basit. İnsanlar birbirini tanımıyor, etmiyor ama aralarında bir şey, kavga gürültü de yok. Basit olaylardan dolayı can alıyor. Bu kıyametin alametleri yani. Ceviz kabuğunu doldurmayan şeyler bunlar. İsyankarlıklar. İşte bir insandan sabır alan, aklı alan ne? Onun şeytanın ipine binmesi. İnsan şeytanın ipine bindiği zaman şeytan... <gülüyor> onun nereye, hangi felakete, felakete ne zaman, nasıl bir şekilde çekeceği belli olmaz. Çeker oraya buraya. O yüzden millet olarak şeytanın ipine binmeyeceğiz. Millet olarak. Allah'ın ipine ve'a'tasimû bihablillâhi cemî'in. Hep birlikte Allah'ın ipine sarılın. Vela <gülüyor> teferrakû tefrikaya düşmeyin. Allah-u Teala'nın emri. Allah'ın ipine sımsıkı sarılmamız lazım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sımsıkı sarılmamız lazım. Şimdi birçok cemaat var. Birçok e, gruplar var. E, birçok yollar var. O onu beğenmez, onu beğenmez. Ona bir de şey der, onu bir şey der. O o yani İki kişi, o da Müslüman, bu da Müslüman. Bu falan cemaatten, bu fişman cemaatten ikisi birbirini sevmiyor. Ya siz kardeşsiniz, Müslümansınız değil mi? Ha, Müslümanız, ha, sevmiyoruz. Aralarında kıtal yapıyorlar, savaşıyorlar. Bu nedir? Her grup kendi heva hevesine uymuş, heva hevesini din zannetmiş. O da kendi heva hevesine uymuş, kendi heva hevesini din zannetmiş. Arada bir menfaat, kavgası meydana geliyor. Halbuki Herkes Allah'ın ipine sımsıkı sarılmış olsa, Kur'an'ı rehber edinse, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini, sözlerini, emirlerini, nehirlerini rehber olarak görmüş olsa, kavga biter, kavga biter. Fala ve Rabb'ke la yu'minone, hatta yu'hkimuke fima şıgra beynehum Rabb'in adına yemin olsun ki Allah yemin ediyor kendi adına Ey Muhammed onlar kendi aralarında çıkan ihtilaflarda seni hakem tayin etmedikçe iman etmiş sayılmazlar Allah'ı hakem tayin etmek lazım Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi hakem tayin etmek lazım. Yok benim yolum ak ah, senin yolun kara. Olmaz. Kur'an'da ne diyorsa o olacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyorsa o olacak. O yüzden bugünkü ihtilafların en büyük sebebi insanların Kur'an ve sünnet çizgisinden ayrılmalarıdır. Her hoca her cemaat lideri kendi görüşlerini din olarak Allah'ın indirdiği din olarak takdim etme kaydetine girmiştir. Herkes böyle olunca ortalığa birçok dinler ortaya çıkıyor. Hepsi ben Müslümanım diyor. Ben Kur'an ehliyim diyor. Ben sünnet ehliyim diyor ama bir tarafta. O bir tarafta, o bir tarafta. Buradaki sıkıntı Kur'an ve sünneti insanlar kendi heva heveslerine göre tefsir ediyorlar, yorumluyorlar. Zoraki yorumlamalar buluyor. Eğer ayetin zahirinde murat etmiş oldukları hüküm çıkmıyorsa diyorlar ki kardeşim bir de ayetin batını var. Batın ne demek? Karın. Bir de ayetin batını var diyorlar. Karnı var. Görüneniz Göbek kısmını bırak. İçe dön. İçeride bazı şeyler gizli. Ne gizli? Benim istediğim şeyler gizli. İşte onları öne çıkarmak lazım. Bu şekilde insanlar sapıtıyor. Ya kardeşim, görünen köy kılavuz istemez işte. Görüyorsun. Ha burası cami. Buraya başka bir şey demeye imkan var mı? Yok. Burası cami burası. Buraya ev diyemezsin. Düğün salonu diyemezsin. Ev, cami burası. Görüyorsun. Bitti. Efendim burada cami gibi görünüyor ama arkasında şöyle bir şey olabilir de, böyle bir şey olabilir de bunlar yanlış. Yanlış düşünceler. allah Teala Kur'an'ı apaçık olarak bize indirmiş. Emirlerini apaçık olarak bize bildirmiş. Şunu yapın, şunu yapmayın. Şu sakıncalı, şu doğru. Şu yoldan giderseniz mutlu olursunuz. Ahiretiniz, dünyanız iyi olur. <gülüyor> Şu yoldan giderseniz, şeytanın yoluna gidersiniz, ahiretiniz, dünya berbat olur. Aklınızı başınızı alın demiş. allah Teala açık açık söylemiş. Ayetleri açık, net bildirmiş. Hala görünen, bize bildirilen, açık bir şekilde delaleti olan ayetleri bırakıp da, görünen kısmını bırakıp da, efendim arkasında, karnında benim istediğim manalar yatıyor demenin, bir manası yok. Bu şeytanilikten başka bir şey değil ya. Yani. O yüzden Kur'an'ın ayetlerine teslim olmak lazım. Peygamberimizin emirlerine, tavsiyelerine, nehirlerine teslim olmak lazım. Kur'an ayetleri Allahu Teala'nın bize olan emirleridir ve Allahu Teala bu ayetleri kulları anlasın diye apaçık bir şekilde Arapça olarak indirmiştir. Efendim bunun manası kapalıdır. Siz anlayamazsınız. Bunun karnında şöyle bir mana var demek şeytaniliktir. O yüzden bugün ihtilafların grupların Yolların, yordamların, yöntemlerin, anlayışların çoğaldığı, birbirine girdiği, hiç kimsenin diğerini beğenmediği bir ortamda insanların birliğe, beraberliğe, vahdete dönmeleri için Kur'an'a yeniden sarılmaları lazım. Sünnete yeniden dönmek lazım. Bütün ihtilaflarımızı çözecek olan Kur'an'ın hakemliğidir. Kur'an'ın hakemliğini artık benimsememiz lazım. Bütün itilaflarımızı çözüme ulaştıracak olan, kardeşlik duygularımızı yeniden temin ve tesis edecek olan, sünnete yeniden dönme dönüşümüzdür. Sünnete yeniden dönmemiz lazım. Allah'ın Resulü ne söyledi? Âmenna, bitti. Ve saddakna, iman ettik, tasdik ettik dememiz lazım. Yok öyleydi de yok böyleydi. Kur'an adıma diyorsun ki Kur'an böyle söylüyor. Adam diyor ki ama benim şeyhim böyle söylüyor. Ya Kur'an böyle söylüyor ya. Senin şeyhin öyle söylemiş olabilir Kur'an böyle söylüyorsa bitti. Allah'ın Resulü böyle söylüyorsa bitti. Yani şimdi tabii ki asrımızda birçok yanlış algılamalar var dini bakımda. Gerçekleri siz dile getirdiğiniz zaman tepkiler de oluyor. Alışla gelmiş bir e, dönme dolap var ve siz doğruları söylediğiniz zaman tepkiler oluyor. Öyle değil ama ne olursa olsun bizler doğruları söylememiz lazım. Bu bir emanettir. Bu emaneti yerine getirmemiz lazım. Ne olursa olsun Kur'an'ın emirlerini, nehirlerini, Peygamberimizin sünnetini ve sünnetinde yer alan emirleri, nehirleri ki bunlar dinin kendisidir, özüdür. Kur'an ve sünnet, Kur'an ve sünnet, Kur'an ve sünnet. Bunlara artık tabi olmak lazım. Geçenlerde internette bir küçük video izledim bir cemaat kabristana gitmiş. Kabristanda adını vermeyeceğim bir yazarın eskiden yaşamış bir yazarın meşhur bir eserini okuyor. Ölüye bunu okuyor hani konukur gibi aynı. Bunu da ilk defa gördüm. Yani ne oluyor ya Bu nasıl iş? O yüzden değerli kardeşlerim, insanlar heva hevesine uyduğu zaman bu şeytanın bize hangi vadide atacağı belli olmaz. Allah Teala diyor, Kur'an'a sımsıkı sarılın. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Peygamberimiz aynı şeyi söylüyor. Peygamberimiz diyor ki size iki asıl bıraktım. Eğer o iki asla sımsıkı sarılırsanız asla zararete düşmezsiniz. O iki asıl nedir ey Allah'ın Resulü? Birincisi Kur'an'dır. ikincisi sünnetimdir. Ehli beytim veya artık ehli beytten sahabenin yolu. Sahabenin yolu. Sünnet. Peygamberimizin sözleri, fiilleri taklit. Bunlara sımsıkı sarılın diyor. Hatta dişlerinizle diyor sarılın. Elinizden kaça. Dalarete düşersiniz diyor. O yüzden değerli müminler... İhtilafları sona erdirmek, İslam kardeşlerini yeniden ihya etmek, dünya ve ahiret mutluluğumuzu, huzurumuzu yeniden temin etmek için Kur'an'a ve sünnete dönüş yapmamız lazım. Hatta hatta bunu yapmadığımız takdirde dünyada ahirette Allah korusun çarptırılacak olduğumuz azabın bir kısmı dünyada da bizi bulur. وَلَنُذ۪يقَنَّهُمْ مِنَ azabil adna. Biz o azgın kulları dünyada azabın bir kısmıyla onları o azaba çarptıracağız. Dûnel azâbil ekber O büyük azap da onlara uğramadan. Büyük azap ahiret azabı, cehennem azabı. Cehennem azabından bir kısmını Allah dünyada masiyet ehline tattıracağını söylüyor ve bunu tehdit bir şekilde söylüyor. O yüzden Kur'an ve sünnete dönmedikten sonra bu ihtilaflara bir son vermedikten sonra bu işin çözümü yok. Ee, her an bir sıkıntı ümmetimizin milletimizin başına musallat olur. Allah korusun. Allah cümlemizi hidayet ehlinden eylesin. Kur'an ve sünnet ehlinden eylesin ve آخر دعوانا اللهمامن لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الفاتحة